Radyo Ağustos. Paralüks Günaydın, Radyo Ağustos'tan merhaba. Ben Robert Koptaş, Karin Karaçat ile birlikteyiz. Bugün 2 Şubat 2013 Cumartesi. Yine bir Cumartesi sabahıyla karşınızdayız, e, kulaklarınızdayız. E, Karin, ne, hafta, ne var bu haftanın gündeminde, bu haftanın programında? E, öncelikle bir e, Ruhani Önder'in seçim haberini e, müjdeliyelim. Patrick Torkom Manukyan. Geçen Ekim ayında 93 yaşında vefat ettikten sonra Ermeni Kilisesi'nin dört patriklik merkezinden biri olan Kudüs Patrikliği'nde yeni bir patrik seçimi olacaktı. 24 Ocak Perşembe günü yapıldı seçim. 35 yaşını dolduran tüm rahip ve episkoposlar doğal aday kabul edildiler ve bunu seçimin sonunda 33 oyun 17'sini alan Kutsal Kudüs Patrikliği, Ermeni Patriği olarak seçilen başpiskopos Nurhan Manukya'nın e, haberini verdik. E, onunla beraber de aslında Kudüs Ermenileri için ve genelde de tabi Ermeni dünyasının e, tamamı için önemli olan bu merkezi biraz hatırladık. Evet e, Kudüs Ermenilerinin tarihi e, eski yüzyıllara uzanıyor. Ta beşinci yüzyıla e, daha sonra Haçlı dönemlerinde orada önemli bir Ermeni cemaati yine olmuş. Şu an Çok azalmış sayılır nüfus olarak. Küçük bir cemaat. 2000 kişi kadar varlar. Ama o e, patrikanin önemi daha çok Kudüs'teki kutsal mekanlar, kutsal kiliseler e, üzerinde e, yetki, hak sahibi olmasına ileri geliyor. Yani Rum kilisesiyle Latin kilisesiyle birlikte orada Ermeni kilisesine o kiliseleri gözetme, o kiliselerde dua etme hakkına sahip. Ve o de bu hakkın bir anlamda koruyucusu. E, bu anlamda Kudüs patrikliği hani sosyolojik veya siyasi öneminden ziyade simgesel bir önem taşıyor ve bu önemde hiç göz ardı edilebilecek bir önem değil. Dolayısıyla önemli bir görev, hayırlı olsun diyoruz Yeni Patrik, Kudüs Patrik. Onun dışında tabii tıpkı hani bir kere takılmıştım ya, müzik seçimlerimizde olduğu gibi genel halimiz de haber halimiz, kızgın sular neydi kızgın kumlar serin sulara serin sularda CHP ile ilgili bir e, önemli e, ve ilgi çekici analiz vardı e, partiyi yakından bilen siyaset bilimci doçent Ayşen e, Uysal e, özel bir e, mülakatta bulundu e, ve son e, yaşanan iki kriz e, özelinde aslında CHP'nin e, ve tabi bununla beraber de e, Türk siyasetinin E, kayda değer bir tahlilini yaptı. Bilindiği gibi ilk kriz e, Paris'teki e, suikastlar sırasında çıkmıştı ve bunun hemen akabinde de geçtiğimiz haftalarda İzmir Milletvekili Bir Ayman Güler'in e, ana dilde savunma konusunda meclis kürsüsünden sarf ettiği sözlerle yeni bir evreye geçilmişti e, ve ulusalcı yenilikçi denen iki cephe arasındaki ayrışma e, çok Gözle görülür hale gelmişti Ayşen Uysal eğer partiden bir kopuş Olacaksa bunlar ulusalcılar Olmayacak diyerek aslında Ulusalcı damarın bir nevi ev sahipliği Rolünü Hı -hı. oynadığını teyit ediyor Bir diğer önemli Tespit de aslında Her ne kadar görüş ayrılıkları Üzerinden giden bir yapının Hani genel bir yelpaze olarak Sunulsa da bu kriz hali Süre gittikçe ve süre Gidecek belli. CHP'nin bunu Taşıyabilecek bir ...hali olmadığını ve bizati bu durumun kendisinin de bir ayrışma getireceğini. Yani Ayşen Uysal aslında ulusalcı devletçi damarın CHP'nin özüne içkin olduğunu... ...ve ondan sıyrılmanın, ondan kurtulmanın sanıldığı kadar kolay olmadığını söylüyor. Ben de bu görüşe katılıyorum doğrusu. CHP içinden birkaç kişiyle sosyal demokrat daha... Liberal kanadı temsil eden birkaç kişiyle konuştum da onların çok iyimser olduğunu görmüştüm bu grup toplantısı öncesinde yani ulusalcılar gidecek biz kalacağız havası gerçekten o iyimserlik orada hakimdi ama Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı orta yolcu konuşmalarla ve çıkışlarla konuyu kapatmak için çaba göstermesiyle aslında ulusalcı kanada bir anlamda sahip çıkmış oldu yani CHP özüne sahip çıkmış oldu. Ee, Ayşen Uysal'ın bir diğer önemli tespiti de bu ulusalcı denen e, damarın birkaç kişiyle sınırlı olmadığı, adı üstünde bir e, başlı başına partiye nüfuz etmiş etkili bir damar olduğu. Dolayısıyla kimin ulusalcı, kimin yenilikçi olduğunu tespit etmenin de sanılanın aksine zor olduğu, e, seçimler gibi e, pragmatik bir süreç olduğunda bir, e, tabii ki, Bir birlik beraberlik hali ağır basabiliyor ama e, uzun vadede e, bu ayrışmanın olması ve kriz yönetiminin de bir yerde e, her ne kadar Kılıçdaroğlu götürmeye gayret etse de patlak verecek e, olması kaçınılmaz Ayşen Uysal'a göre. Evet bir başka üzerinde durduğumuz konuda aslında bir süredir üzerinde vakıflı köy bağlamında bizim durduğumuz bir konu ama sorunun çok daha genel olduğunda farkındayız bu hafta köyler ve köy kültürü yok olmasın başlığıyla. O konu üzerine eğildik Biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nu onayladı Ve böylece 16 bin köyün tüzel kişiliği kaldırılmış oldu Bu köyler ya tamamen tüzel kişilik anlamında buharlaştılar Ya da mahallelere dönüştüler Belediyelere bağlandılar Bunun Türkiye'de kırsal yaşam üzerinde çok olumsuz bir etkisi olacağından kaygılanan insanlar var Vakıflı köy örneğinde Nüfusu 500'den de az olduğu için oranın mahalleye bile dönüşmesi e, e, ortadan kalkıyordu. Yani Vakıflıköy diye bir yer neredeyse olmayacaktı. Samandağ sınırları içerisinde bir yer olarak kalacaktı. Bu da oraya yapılacak yatırımlar konusunda köy ahalisinin söz sahibi olmasını engelleyen bir şeye e, dönüşüyor. Tabii ki bu tek örnek değil. Vakıflıköy e, bu anlamda Türkiye'nin tek Ermeni köyü olması itibariyle bizim üzerine titrediğimiz bir yer ama e, genel olarak köylülerin... İşte köy ihtiyar heyetlerinin diyelim ki köyde yapılacak yatırımlar, orada yatırıma açılacak, turizme açılacak alanlar konusunda söz sahibi olmaması, tarımın kendisini çok tehdit ediyor ve bu anlamda Anadolu'da ciddi bir tehlike çanı durumu geçerli. Biz haber için kırsal kalkınma uzmanı Durukan Dudu'yla görüştük, çiftçi sen başkanı Abdullah ile görüştük ve ikisi de bu tehlike çanlarının çok yüksek tonla çaldığını söylüyorlar ve bu kanunun e, olumlu yönleri de olan bu kanunun aslında yeniden gözden geçilmesi ve köy hayatının, Anadolu'da köy hayatının ortadan kalkmasının önüne geçilmesini e, söylüyorlar. Biz de bu dileğin ve hem ortağıyız hem de aracısı olmuş olalım bu şekilde. Ee, bir diğer e, gıyaben e, dayatılan ve büyük sorunları beraberinde getirmesi e, kaçınılmaz gibi görünen yasada tüm e, Terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında kanun tasarısı zaten adından da anlaşılacağı üzere. Bunun aslında içeriksel sorunu da şu. Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi söz konusu kanun tasarısı. Şubat'ta da genel kuruldan geçmesi planlanıyor. Hayli gıyabımızda akan bir süreç. Ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararına dayandırılıyor çok şık duruyor. Ama Türkiye'de terör suçunun son derece geniş kapsamlı ve bir o kadar da muğlak tanımlanışı onunla ilgili finansal destek verme atfı denen şeyinde çok genel olarak kullanılabileceğini dolayısıyla suistimallere çok açık olduğunu gösteriyor. Konuyla ilgili Galatasaray Üniversitesi'nden Mehmet Karlı ile görüşülmüştü. Gökhan arkadaşımız Fatih Gökhan Diler görüştü ve Ve da e, tespiti özellikle terörizme finansal destek e, verme kararının mahkeme kararı değil idari makamlarca belirlenecek olmasının ileride çok büyük sorunlara, e, muğlaklıklara dediğim gibi suistimalleri açık oluşu yönünde. E, bu haberde yer almayan bu meselenin bir boyutu da tabi bu Kürt sorunu bağlamında e, çok kritik. E, terör tanımı genelde Kürt sorunuyla ilişkili olduğu için her türlü şirketi, belki vakfı, her türlü tüzel kişiliği terörün finansmanıyla suçlamak e, çok mümkün hale geliyor. Geçmişten bizim hatırladığımız bir örnekte e, Ermeni vakıflarına ve kurumlarına yönelik sürekli bir etiket olarak kullanılan Asala'yı finanse Hı -hı. etmek suçlamasıydı. Bundan dolayı özellikle 80'li yıllarda çok kişinin canı yandı, çok kişi hapse girdi, çok kişi işkenceler gördü. E, o günleri de hatırlattı. E, tanım bize. Umarım e, bu, bu yasa bu haliyle e, hukuki bir nitelik kazanmaz ve e, kabul edilmez, reddedilir. E, buna karşı da bir direnç gerekiyor. Sanırım Mehmet Karlı da bunu vurguluyor haberde. Şimdi e, programa bir şarkı ile devam edeceğiz. Ondan önce e, içerik hakkında ben bilgi vereyim. Neler e, konuşacağız diye. E, şarkıdan sonra Samatya'daki saldırılarla cinayet ve saldırılarla ilgili e, konuşacağız Karinle. Ondan sonra Malatya Zirve Cinayeti e, davası avukatlarından Erdal Doğan stüdyo konuğumuz olacak. Onunla devam edeceğiz. E, Ferdi Özben'den bahsedeceğiz. Ondan şarkı çalacağız. Ve program böyle devam edecek. Şimdi gelecek olan şarkı bir Ermenistan şarkısı. Lemon Bağda Sarayan'dan Rusniyak Kişer. Bu 1950'li yıllarda Ermenistan'da hit olmuş bir serenat şarkısı. E, Luzniyak Kişer Aylı Gece demek bir aylı gecede sevdiğinin penceresinin önünden serenat yapan bir Ermeni erkeğinin şarkısı geliyor. <Gülüyor> haftanın manşetinde de Samatya vardı. Samatya dördüncü kez e, gündemimizde ve Allah'a şükürler olsun e, bu vesileyle aslında Türkiye'nin de e, gündemine geldi. Robert sen özellikle bir hayli yoğun bir hafta geçirdin. E, televizyon programlarının ardı arkası kesilmedi. E, ve e, Ağustos'taki mesain dışında bir hayli zamanını da özellikle konuyla e, ilgilenen e, Fatih Emniyeti'nde geçirdin desek herhalde e, yanlış olmaz Samatya yanıt bekliyor başlığıyla çıktık e, her ne kadar bu mesai orada geçse de e, ve her ne kadar konuyla ilgili e, bir hayli e, mesai harcandığı görülse de e, emniyet tarafında e, halen yanıt bekleyen e, muğlak e, noktalar mevcut özellikle Ermeni toplumunun tedirginliği de sürüyor e, biraz ayrıntıları alalım mı senden Tabi anlatmaya çalışayım ee, yani başından beri biz konuyu takip etmeye çalışıyoruz çok da tecrübeli olduğumuz bir alan değil aslında yani e, poliste bu kadar yakın mesai içine girmek bizim için her şeyden önce tedirginlik e, verici e, büyük gazeteler gibi bizim polis adliye muhabirlerimiz yok e, dolayısıyla koşturuyoruz Emre koşturdu Sarkis koşturdu sağ olsunlar e, ben de gerektiği zaman devreye girdim. Ee, ...gördüğümüz şu polis ilgileniyor, yoğun bir şekilde çalışıyor. Başından beri zaten böyleydi. Önem verdiklerini gö kendi gözlemlerimizle temas kurduğumuzda zaten görebiliyoruz. Fatih Emniyet Müdürü İrfan Bekaroğlu'yla yaklaşık iki haftadır ben... ...neredeyse her gün bir iki kere telefonla görüşüyorum. Yeni bir şey var mı diye soruyorum. Bazen o be benimle bilgi paylaşıyor. Bazen o bana bir şey soruyor. Ee, dolayısıyla hani böyle e, olumlu bir ilişki bu anlamda açık bir ilişki en azından e, devam ediyor... Onların nasıl gördüğünü meseleyi ben bir televizyon programında 5 bir 1 kda eleştirdim. Hı hı. Şu ana kadar söylediğim olumlu şeyleri söyledikten sonra hani son günlerde dedim polis biraz kamuoyu algısında şekillendirmeye çalışıyor gibi görünüyor. Hani bunun Ermenilere yönelik bir saldırı olmadığı, hırsızlık amaçlı olduğu yönünde... ...bu olayların arkasına başka bazı asayiş olaylarını ekleyerek... Hani ...Türklere de saldırılar oluyor o bölgede. Dolayısıyla Ermeniler tedirgin olmasınlar gibi bir, bir takım haberler yapılıyordu. Bunu eleştirdim. Polisin görevi gerçeği aydınlatmak... ...yoksa kamuoyunu yönlendirmek değil dedim. Bundan dolayı sanırım bir rahatsızlık oldu ve... ...son derece nazik bir şekilde beni bir görüşmeye çağırdılar. Fatih Emniyet'in'e gittik. Emre Ertani ile muhabir arkadaşımızla birlikte... Orada bütün ekip yani bu olayla ilgilenen bütün komiserler ve başkomiserler Fatih Emniyet Müdürü'nün önderliğinde bizi ağırladılar. Yaklaşık iki saat boyunca her olayla ilgili çok ayrıntılı bilgiler verdiler. Olayların nasıl olduğu konusunda. Bunun için aslında onlara tabii ki teşekkür ediyoruz. Ve neden Ermenilere yönelik saldırılar olmadığını ve neden olayı hırsızlık olarak gördüklerini açıkladılar. Onların baktığı yerden. Bir bizim öğrendiğimiz hani daha önce net bir şekilde bilmediğimiz ilk saldırıdan yani ilk Ermeniye yönelik saldırıdan yaklaşık 25-27 gün önce bir Türk kadına da aynı yaşlarda aynı muhitte çok yakın bir yerde pazardan çıkışta benzer bir saldırı olduğu dolayısıyla Ermenilerle ilgisinin olmadığını bu yüzden düşündüklerini söylediler ama yine de 5'te 4 oranında Ee, Erminleri olmuş olması bu saldırıların insanın için tabii ki çok rahatlatmıyor. Kaldı ki e, Emre sonradan e, bahsedilen e, kişiyle de görüştüğünde e, buradaki e, verilen eşgal bilgileri diğer saldırganların eşgalinden bir hayli farklı. E, DARP denen e, kısmı işin e, diğerleri oranında e, değil. Yani farklılıklar var kendini savunabilmiş mücadele edebilmiş bir saldırıya maruz kalan kişiden bahsediyoruz. Ve en önemlisi dediğimiz gibi eşkal tutmuyor zaten. Evet ilk olayda Gönül Hanım'da yanılmıyorsam evet, o Evet Gönül Alabaş. Gönül Alabaş o olaya maruz kaldığında verdiği ifade ve bizim arkadaşımıza anlattığına göre 19-25 yaş aralığında son derece genç birinin profilini çiziyor. Ama son olayda karşımıza çıkan 35 yaşlarında ve kırsaçlı biri orada bir uyumsuzluk var. Bir başka bu olayla ilgili sorun da şöyle ortaya çıktı. Bir kaçırılma olayı vardı hatırlarsınız. Evet. 6 Ocak'ta zırınt yortusu, kutsal doğuş yortusu gününde bir Ermeni kadın yine kiliseye giderken kaçırılmaya çalıştığını söylemişti bizlere. Polisteki açıklamada böyle bir olayın olmadığı söylendi. Çünkü şöyle bir durum varmış. O kadıncağız korkusundan polislere gerçeği anlatmamış. Yani polisler kendisine gelip sorduklarında, ilgilendiklerinde yok kaçırılmadım. ...diye olayın üzerini kapatmış... ...hani belediyeden geldiklerini söylediler vesaire... ...dolayısıyla polisler de hani... ...sıkı sıkı sorguladıktan sonra buna inanmışlar... ...ve o minvalde yola devam etmişler... ...ama Emre gidip görüştüğünde... ...kendisi bütün ayrıntılarıyla olayı anlattı... ...hani bir tür kaçırılma girişimi... ...gerçekten olduğu ortada... ...bu durumda da polisin sandığından... ...farklı bir durum ortaya çıkıyor olabilir... ...çünkü onlar tek kişi... ...üzerinde duruyorlar... ...bütün saldırıları bir kişinin gerçekleştirdiğini düşünüyorlar... ...ama bu kaçırılma girişiminde üç kişi var... E, bu da senaryoyu bütünüyle değiştirir mi? Yoksa o kaçırılma girişim başka bir şey miydi? Başka bir olay mıydı? Başka türden bir e, suç girişimi miydi? Onu tabii ki bilmiyoruz. Ama hani bu konu üzerindeki soru işaretleri hani hep söylediğimiz o soru işaretleri devam ediyor. Tam anlamıyla aydınlanmış e, görünmüyor. Biz de o soru işaretlerini biraz e, öne çıkarmaya çalıştık. Emniyet müdürünün bize aktardıklarını olabildiğince tarafsız bir şekilde verdikten sonra onlara dikkat çekmeye çalıştık haberde. Saldırılarda nispeten küçük oranlarda hırsızlık yapılmış olması ve o hırsızlıkla açıklanamayacak denli büyük oranda bir şiddet unsuru içermesi özellikle yaşlı savunmasız Ermeni kadınlarına yönelik bir diğer E, sıkıntı verici unsur nitekim e, Emre e, Mahallesi olan e, Samatya'da geçirdiği gün ve gecelerim dışında e, bir de e, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalından Profesör Nevzat Alkan'la e, görüştü. E, bu uzman da Samatya'da yaşananların pek hırsızlığa e, benzemediği, organize suç e, olabileceği e, yönünde e, uyarılarda e, bulundu. E, ...ayrıntılı görüşmedi. Polisin e, anlattığı e, profilde... E, ...bu şiddetin bu kadar yoğun olması... ...yani sıradan hırsızlık olaylarından... ...farklılaşarak yoğun darp edilmiş... ...darp e, kullanan biri olması... E, ...ruhsal rahatsızlığına bağlanıyor. Yani gittikçe şiddet... ...kullanma eğiliminin yükseldiği... ...olaydan olaya gö gözlenmiş... ...onlar tarafından ve bunu da... hani ...hırsızlığı küçük ama darpı... ...büyük olması ruhsal sorunu olduğunu, ruh sağlığının bozuk olduğuna işaret olarak değerlendiriliyor. Dolayısıyla bize yaptıkları açıklamalarda hani çok mantıklı davranan biri e, izlenimi edinmiyoruz. E, çok da o mantık çerçevesi içinden düşünülemiyor bu olaylar e, dediler. Bu da işte ruhsal sağlığı bozuk namı diğer mevcut bir e, azmettirici profiliyle karşılaşılabileceği endişesi e, evet, yaratıyor. Evet yani olabileceği e, şüphesini karşılaştırıyor. Ben bu şüpheyi ve kaygıyı da paylaştım sordum kendilerine. Hani iz üstündeyiz e, bulabilirsek bulmak amacındayız bulduktan sonra zaten arkasında başka bir yapı başka azmettiriciler kişiler veya gruplar varsa onun üstüne gideceğimizden de emin olabilirsiniz dediler. Hani benim edindiğimizden o görüşmeden oradaki komiserlerin e, bu kadar yoğun bir şekilde açıklama çabası içinde olması, hani neredeyse e, bize anlatabilmek için birbirlerinin ağzından söz almaya çalışıyorlardı. Hani orada sadece Fatih Emniyet Müdürü'nün kendisinin bir resmi açıklaması değil de bir tür hem dert paylaşımı hem bilgi paylaşımı gibi bir görüşme oldu. Oradaki polislerin yoğun bir şekilde mesai verdiğine e, ikna oldum. Yani bu anlamda samimi bir durum var. Ama tabii ki olay aydınlatılmalı. Ola, olay aydınlatılmadıkça da soru işaretleri çoğalacaktır. Ama e, özellikle Samatya'da yaşayan e, halka, e, o Ermenilere ve Ermeni olmayanlara. Çünkü Ermeni olmayanların da kaygılı olduğunu e, biliyoruz. Biraz daha soğukkanlılıkla, biraz daha birbirlerini gözeterek oradaki mahalle hayatını, Gözeterek ve görevlilere de bir anlamda yardımcı olarak şüpheli bir durum gördüklerinde haberdar ederek, iyi haberleşerek bu sorunu şimdilik en azından yeni olaylara fırsat vermeden, yeni saldırılara neden olacak fırsatı başkalarına vermeden atlatmamızı umuyorum. Umuyorum polis de görevini layıkıyla yapar. Samatya'yı merkeze alırken tarihini bir miktar Rum ve Ermenilerle harmanlanan pek çok demografik ve mimari değişimden geçen e, koca bir olarak tarihini de aktarmak istedik. E, bu haftaki sayıyı alanlar orta sayfada e, tüm bu kriminal e, gelişmelerden bağımsız olarak Samatya'nın kültürel mirasını oradan kimlerin e, ve nasıl tarihlerin geçtiğini, kimlere nerelerde durak olduğunu görecekler. Kevork e, Kilisesi ekseninde e, el değiştiren hayatları da görebilecekler. E, tüm bu kültürel mirasının anısına Ee, özel birinden, özel bir ilahiyle devam ediyoruz programa. Ee, buradaki e, dönemlerin Rum nüfusuna da selam ederek e, Muganni geleneğinin Ekümenik Patrikhane Üslubu'ndaki en önemli temsilcilerinden Trasivulos Stanistas e, bir maş Muganni'den gelecek ilahi. 1964'e kadar bu görevi yürütmüş. 64'te Kıbrıs'taki çatışmalar nedeniyle Ee, Yunanistan vatandaşlığı taşıyan Rumlar Türkiye'den kovulurken ilk sınır dışı edilenlerden biri kendisi ee, Ondan gelsin e, ve acıları dindirsin <gülüyor> Radyo Agos Kainatın tüm seslerine Açık Radyo Reklamlar Dile Kolay Tema Vakfı 20 yaşında. Siz de Tema gönüllüsü olarak aramıza katılın. Sürdürülebilir yaşama birlikte sahip çıkalım. Toprak yaşandır. Reklamlar bitti. Because tüm titreşimlerine açık radyo Sandıktaki sesler Anadolu'da Rum Müziği Yunan şarkısının 100 yılı. Cumartesi 16'da 94.9 açık radyoda. Hazırlayan ve sunanlar Ariana Ferentino ve Niazi Dalyancı. Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine açık radyo. Radyo Agos. Hmm. E, stüdyodayız yine. E, bir kapıklık oldu. E, Erdal Doğan konuğumuz, Malatya Zirve Yayın Davası'nın avukatlarından hoş geldin Erdal. Hoş bulduk Robert. Ee, hatırlıyoruz, hatırlıyorsunuz. Ee, Nisan 2007'de Hranting öldürüldü, öldürüldükten yaklaşık 3 ay sonra Malatya'da e, tüyler ürpertici 3 e, cinayet işlendi. Bir yayın evinin 3 Hristiyan çalışanı, zirve yayın evinin e, gaddarca çok e, şiddetlere, işkencelere maruz bırakılarak öldürüldü. Ve o dava hala sürüyor. 6. E, yılına geliyoruz onun da ve e, bu davada Hranting davasından farklı olarak... Ee, ...sanırım daha önemli gelişmeler oluyor. Daha çok şey açığa çıkıyor. Ee, i̇kinci iddianamesi de e, kabul edildi. E, şu an davada gidişatın hangi noktada olduğunu... E, ...sizin e, zirve yayına katliamının mağdurlarının avukatı olarak... ...bu gidişattan memnun olup olmadığınızı... E, ...umutlu olup olmadığınızı anlatabilir misin biraz Erdoğan? Tabii, yani dediğin gibi biraz... Eylül'de ikinci eki iddianemi e, tamamlandıktan sonra ve kabul edildikten sonra duruşmalar başladı. Bu duruşmalara özellikle e, baştan itibaren hem mahkemeye e, sunduğumuz hem de savcılığa sunduğumuz e, kişiler yargılama konusu olmaya başladı. Kim bunlar? İşte o zaman o dönemin il jandarma komutanı, istihbarat Citem, eski Citem sonra da değişti CİT oldu. E, ilgili yetkilileri, Binbaşı Haydar Yeşil, onun görevli diğer arkadaşları dahil oldu ve asıl önemli olan bunların üst, daha üst sırasında Hurşit Tolon birinci e, dereceden sanık olarak yargılanmaya başladı tabi bunlar e, isimleri geçen kişiler ama bunu en çok somutlayan bir hususta daha önce bu çalışmalarda katılan dezenformasyon çalışmaları da yapan e, İlker Çinar adlı bir şahsın de çok etkili olduğunu söyleyebiliriz hı hı. Onun TUSAT diye bahsettiği bir evet. yapılanma var. Bu TUSAT adlı yapılanma ilk defa bu e, yargılama esnasında çıkan bir e, ol, isim ve oluşum. Aslında e, yapılandırdığı yapı çok es, bilinmeyen bir yapı değil. Özel harp dairesi dediğimiz, e, 1970'lerde özellikle halkta e, kontragerilla yapılanması dediğimiz... ...hatta yine halkımızı yinebileceğiz. bileceğiz... ...seferberlik tetkik kurulu diye adlandırılan... ...ordu içerisinde... ...yapılandırılmış bir yapı. Şimdiki adı Özel Kuvvetler Komutanlığı olarak da değiştirilmiş. Ama hep bilinen... ...yazışmalarda da Özel Harp Dairesi diye bilinen... ...bir yapı içerisinde... ...Tusatlı bir yapının... ...yapılandırıldığı. Peki iddianameye göre bu yapıyla... ...veya benzeri yapılarla Özel Harp Dairesi ile... ...vesaire... ...bu cinayetin ilişkisi nasıl kuruluyor? Şimdi şöyle... 1950'lerden itibaren seferberlik Tetkik Kurulu Özel Harp Dairesi sonra özel kuvvetler komutanlığı atlı yapılanma zaten bu tür kont kontre eylemler yani kont gerilla tarzı eylemleri yaptığı açıkça i̇şte 6 7 Eylül'den tut da daha sonraki gayrimüslimlerin solcuların öldürülmesi veya aydınların öldürülmesi şeklindeki yapının yapı geçiyor. 1993'te Bu başka bir isim de alarak kendi bünyesi içerisinde oyu tamamen iptal etmiyor mesela özel harp dersini iptal etmiyor. Bu yapı içerisinde dönemin MGK Genel Sekreteri olan iki dönem yapmış Hurşitolo'nun bu yapılandırmanın başına geçtiğini ve bu yapı içerisinde e, eskiden var olan e, birimleri çeşitli isimlerle adlandırarak işte Beyaz ve Siyah Kuvvetler diye Daha sonra meclis araştırma komisyonuna giden darbe araştırma komisyonuna giden raporda yeşilleri de turuncuları da var ama asıl aktif olan beyaz ve siyah kuvvetler adlı yapılandırmalarda gidildi. Bu beyaz kuvvetleri sivillerden teşekkül ettirildi. Siyah kuvvetlerinde genelkurmay bünyesindeki yapılardan var olduğunu söylüyor. CİTEM'in buna bağlı olduğunu daha da alt birim olduğunu söylüyor. Bu beyaz kuvvetler zaten toplumda var yani e, ordu içerisinde e, sürekli bağlantılı gizli e, operasyonlara giden sürekli eğitim alan şahıslar bunların isimleri değişiyor. Bu isim değişikliği de sanırım biraz da NATO'daki Gladio yapılanmalarına benzer e, bir yapılanma şeklinde gidiyor çünkü benim öğrendiğim kadar İspanya'da bu dört renk beş renkmiş. Gradyo yapılanmasında bu renklerden çeşitlenmesi herhalde biraz da Avrupa'yı tarzda bir yapılanmaya doğru gittiğini söylüyor. Emekli oluyor 2005'te Hırşı Torun. Bu emeklilik sonrasındaki ilişkilerinin tabii ki bu yapılarda emekli olmak diye bir şey yok. Yaşam boyu süren bir husus devam ettiğini söylüyor. Şöyle bir durum var tabii. Yani bu sunduğu kimlik kartları var, ilişkiler var. Bunların hepsi doğru çıkıyor. Doğru çıkması ötesinin sönülü beyanları. Daha önce de zaten adı çok geçtiği için mesela bunlar daha dillendirilmeden önce hatta ben dillendirdiğim için Hürşit Dolan tarafından yine davalara konu oldum. Araştırılsın diye. Halen de devam ediyor aramızdaki davalar. Çünkü 18 Nisan 2007 3 Hristiyanın öldürüldüğü gün Oraya gelip konferans yapıyor. O konferansın içeri ayrıntılı bakıldığında bir Ermeni düşmanlığı, azınlık düşmanlığı, Kürt düşmanlığı şeklinde bir buçuk saat aktif bir konferans yapıyor. Bu konferans daha başka yerlerde de yapıyor. Ve 16 Nisan'dan mesela yapılacak cinayet çok cinayetin başında hep bunu sorguladık biz mahkemede. 16 Nisan'da yapılacak cinayet. İki gün soru erteleniyor 18 Nisan'a. 18 Nisan'da da Hürşit Dolun'un Malatya'da konferans verdiği gün. Hep Bunu da tabii ilk başlarda sorguladık. Sanırım herhalde 16 Nisan'da yapılsaydı, ola ki bu kanıtlarını tabii da şu anda iddia boyutunda. Hürşit Dolon kalkıp da buradan mahküme çıkarsa şu açık ortaya çıkacak ki Hürşit Dolon'un geliş tarihine göre bu cinayet biraz da biçimlenmiş. Ve Hürşit Dolon çok ilginç de bunu sorguladık. 18 Nisan'da o dönem İnönü Üniversitesi'ne veriyor bu konferansı. E, resmi törenle karşılanıyor emekli olmasına rağmen. bu e, Resmi tören daha sonra çıkan ayrıntılarda kendisinin ifade ettiği üzere sorduğum soru üzerine. Yanca orduda değil, uçaktan gelirken de resmi törenle karşılanmış e, Hürşüt Olun. E, 18 Nisan'da vali orada, 2. Ordu komutanı e, Hasan Hılsız orada e, ve karakol Üniversitenin karakol komutanı ve jandarma komutanı orada değil. Bütün e, üst ürtbeliler e, oradayken o kendisi orada değil. O il, ilde zirve yayın evinin çok yakınında mobilya bakıyor. Hı hı. Böyle garip garip zaten ilişkiler daha baştan itibaren e, kendisini ele veren hususlarda. Savcıdan önce olay yerine gidiyor. Ondan sonra gelen ihbar mektupları. Bütün bunlar arasında. İlkeç cinayetten önce bu şekildeki şüp, e, kuvvetli şüpheleri ve delilleri ortaya koymuştu zaten. Çok çok daha kabaca hani bu cinayetin işlenmesinde rolü olan e, görevli devlet görevlilerini şöyle bir şey yapabilir misiniz zikredebilir misin? Görevleri itibariyle isimler şu an çok önemli değil hani. Yani şu, görevli itibariyle mesela burada e, dönemin il jandarma komutanı sonra istihbarat şube müdürü Ona bağlı çalışan e, başçavuşlar, asubay başçavuşlar ve bir dönem 1. Ordu komutanlığı da yapmış. Yani sonra 2005'te emekli olmuş, hurşutta olan. E bunlar daha çok askeriyede ve jandarmada görev almış şahslar e, ve aynı zamanda sivil unsurları, haber elemanları olarak geçen hatta Hristiyan olan iki kişi de var burada. Üniversite bağlantısı var. Üniversite bağlantısında bir tane öğretim görevlisi var, Ruhabat. E, Başka üniversite görevlilerinden mesela bu hazırlık aşaması içerisinde yapılan öğretim üyeleri var ama onlar halen şüpheli olarak e, sorgulanmaktalar. Anladım. E, peki iddianamede çizilen çerçeve sizlerin avukatlar olarak e, gördüğünüz çerçeveye uyuyor mu? Orada da eksikler var mı ya da fazlalar var mı? Hani o da o da mümkün olabiliyor çünkü. Bu gibi şeylerde iddianemeleri uzun yazıyorlar. E, somutta tekrarlar çok oluyor. Şey açısından mesela iddia konusuyla ilgili bu iddialar mesela şeyden geldi. mit raporu gelecek kuvvetle muhtemel. Ve başka Ergenekon mahkemesinin tutanaklarındaki, tutanaklarındaki belgelerle biraz daha sonradan geldi bunlar mesela. Kuvvetlendirilseydi iddianım Hurşit Tolon'la mesela Mehmet Ülger arası biraz daha iyi olacak. İlk başlarda böyle bir şey vardı. ya Var bu kişi psikolojik harp durumunda söz konusu ama... Biraz daha bağlantıları daha güçlendirilse değil tane mi? Koğuşturma aşamasında daha çok güçlenmeye başladı. Yani Ergenekon'dan gelen tutanaklar, MİT'ten e, Meclis Araştırma Komisyonu'na verilen e, raporda ve belki e, şu anda Kozmik Oda Savcısı diye bilinen beş Savcı aslında orada 2009'da gidip araştırmalara yaptı. Onlardan alınacak bilgilerle o bölüm daha da kuvvetlenebilir de o bölüm şu anda kuvvetlenmeye başlıyor. Ve daha gidilecek yol var herhalde bu anlamda. Yani çok uzun olması da var. Anlatıyorum. Şimdi bir şarkı arası verelim. Ee, Erdal Doğan'la sohbetimize devam edeceğiz. Orada er Ergenekon davasıyla bu davanın ilişkisi ve Hrant Dink cinayeti davasına da nasıl ışık tutabileceği Malatya davasının konularına eğiliriz. Çünkü zaten hepsi bir zincirleme bütün halinde gidiyor. Oralarda da derinleşmekte fayda var. Ee, şarkı aramızda Mehmet Akbaş'tan e, Şadi e, geliyor. E, aslında... Kültürlerden kültürlere aktarılan dili değişen ama ezgisi hep tanıdık kalan bir şarkı. İlk olarak 60 yılında İranlı Kürt şarkıcı Marjan tarafından Farsça ve Kürtçe okunmuş. Ajda Pekkan'dan kendisini Viyen Damavi versiyonuyla biliyoruz. Baksana Taliye adıyla Türkçeleştirilmiş. Göksel de seslendirmiş. Mek Mehmet Akbaş'tan gelsin. min غû der de پای di minê de سر e Dko gotin min re hevalwa Hei turangi heviä janamän, ja, bete hässiri keminen Gani aşkamän, bete seraube, gani aşkamän, bete seraube Gani aşkamän, bete seraube, gani aşkamän, bete seraube Shadiya, bete tamsare, vaikisya seraube Shadiya, bete tamsare وکی سیاسر آمیه با تب زمانم فقی تیرانه به تشکستی تاج غروریم با تب کنی اپ کنی رونیه de tamamımdan khir o khaliye ey besvaron ya zinamın be tamamın ey sultan gibi ev yajanamın کانی آشکمن من تسراب، خانی آشکمن به تخراب. کانی آشکمن به تسراب، خانی آشکمن به تخراب. شادی آبی تام سر، و کی سی سر آبیه. شادی و کی سر آبیه. شادی و کی سر آبیه. شادی و کی سر آبیه. tansere vakiz ya sera abi şadi abi zetansere vakiz ya sera abi şadi abi zetansere Alatya Zirve ve Cinayeti davasında avukatlarından Erdal Doğan'la konuşmaya devam ediyoruz. Erdal Hurşit Tolun üzerinden mi bu e, cinayetin Ergenekon bağlantısı e, kuruluyor iddianamede? Bu, bu mudur? Yani Ergenekon'la ilişkisi e, bu cinayetin? Yok aslında tek o değil. Yani Hurşit Tolun burada Ergenekon'da yargılanan herhalde tek sanık olarak belki yer alıyor ama E, cinayetin e, işlenme konusunda şöyle bir e, aslında iyi çalışmış savcının şöyle bir hususu var Ergenekon'da tut, e, yargılanan sanıkların birçok sanığın işte Doğu Perinçek'ten tuttuğunda başka tüm insanlarda dönem dönem mesela azınlıklara Hristiyanlara ve mesela Ali ve Kürtlere karşı bir dil oluşturuyor özellikle azınlıklar üzerinde bu dilin psikolojik harpinin zaman zaman dil değişiyor cümle değişiyor yüklem değişiyor e, ve bunlar ortak refleks gibi aynı zamanlarda bu şeyi, söylemleri dillendiriyorlar. Onları mesela çok iyi konumlandırmış ee, savcı. Daha önce zaten biz 2010 tarihinde bir 29 sayfalık bir dilekçe sunduk. Savcı özde görüştük. Yani bunu derinleştirin diye. Kendi saatte o zaman açıklamıştı. Ya ben tam el atıyorum diye. E, Hrant Dink'e el atıyorum. E, Malatya'ya el atıyorum. Başsavcı senin ne işin var onlarla diye El çektiriyordu diye. E, hatta bunu biz açıklarız kamuoyuna. Elini çek bu savcının elinden diye. Evet gittik hemen o basın açıklamasını da yaptık. Hemen şey yaptıktan sonra. Ondan sonra biraz derinleştirdi Zekeriya Öz. E, zaten tam derinleştirdiğinde herkes sanır ki e, Oda TV nedeniyle alındı. Hayır ondan dolayı değil. Bunu derinleştirdiği için operasyon dairesine gittiği için oradan Hrant kolayına olayına da e, cinayetine de el atacaktı. Alındı ve o dönemin alan HSK birinci daire başkanı İbrahim Okur da Beklenen bir rutin bir şey diye Söylüyordu Bu rutinliği çok ilginç bir şekilde bu İbrahim Okur Aynı şekilde bu iddianem hazırlandıktan sonra Heyeti değiştirdi Savcılar değiştirdi Aynı açıklamayı yaptı Bu hatta ben yine yazıyla açıklayayım Bu rutin bütün değil Yani biz özel harp dairesi ilişkili olan davalarda nasıl müdahale edileceğini biliriz Böyle bir müdahaleler oldu Bu nedenden dolayı Ergenekon ilişkisini zaten biz baştan beri koyduğumuz için davadan 2008'den itibaren bu Ergenekon cinayeti Ergenekon cinayeti delilleriyle tüm şeyleriyle koyduk. 2010'da 29 sayfalık bir rapor sunduk ve bu raporu da savcı çok iyi değerlendirilmiş. Çünkü aynı zamanda Zekeri Öz biz gitmeden önce aslında bir hazırlık da yapmıştı. Polislere yaptırmış Ve kendileri imza atma konusunda Diğer savcıya imza atmaktan çekindiğini de söylediler Ve bu raporda Bu ilişki ergenokon ilişkilerini çok iyi koymuşlardı Hurşitoğlu'nun ilişkilerinden tutun da Başka sanıklarla ilgili ilişkiler de Vardı cinayete Tabii bir bütün yancı, hran, şey, Zirve değil Hranting Santora cinayeti Yapı aynı e, Denklem içerisinde Aynı örgüt tarafından işlenen bir yapı Zaten sende Hranting cinayetiyle ilgili Tüm çerçeve ve örgütsel yapış Şu an zirve dosyasında mevcut, mevcut diyorsun. Mevcut, evet. e, Dolayısıyla bu davanın e, ilerleyişi aslında diğer e, kilitlenen yerlerde Hranting cinayeti davası için Umut teşkil ediyor mu? Şüphesiz çünkü şöyle bir şey yani bu cinayetin hem iddianemiz hem gelinen aşama açısındaki daha da gelecek belgelerle e, MIT zaten kendisi söylüyor. Diyor ki Hranting cinayeti, zirve ve Santoru aynı yapı tarafından. Bu şimdi 277 sayfalık bir rapor sunmuş. Bu raporu da Meclis Araştırma komisyonu kendi raporunu sunduktan sonra hazırladıktan sonra sunuyor. Ona ilişkin gelecek bilgilerden sonra daha da somutlanacak mesela. Hem yapının iddianemenin zaten yapısı o şekilde kurulmuş dediğiniz gibi biraz önceki açıklamam doğrultusunda. Hem de bu gelen yapılarla ranting cinayetinin yapısı, failleri, neden ve ilişkileri orada açık. Buna rağmen halen. Soruşturmayı yürüten savcı ve aynı zamanda mahkeme, yargıtay hatta üçlü ayak. Çünkü bir yerel mahkeme var, yargıtay var ve buradaki savcı. Bunları işleme sokmazsa görev suçu işleyecek. Yani açıkçası şikayet edilme durumları söz konusu. HSYK'ya şikayet etmesi gerekir bu şahısların veya savcılığa, başka bir savcılığa, bas savcılığa Görevini yapmıyor çünkü yani bu nedenden dolayı. Açık bir iddianame var, deliller var ve halen bir örgüt kapsamında değerlendirmiyorsa buradaki savcılar... Açıkça bir görevi kötüye kullanma görevi, ihmal nedenleriyle en azından suçlanabilir. Yani, yani şikayet de yapılabilir. Burada açık olan da bir soruşturma var. Ranting cinayeti dağılarsın Tabii. ama yaklaşık iki yıla yaklaştı. Ve o, normal mi iki yıl süresince bu konuda herhangi bir yol kat edilmemiş olması? Yani biraz bu e, gelinen aşama açısından şu delillere göre normal değil. Yani başka bir şey olsaydı, şu deliller olmasaydı falan hadi bir şey araştırılıyor denilebilirdi ama artık hiç normal e, durumu aksettirmiyor. Ben orada herhalde diğer kamu görevlilerinin dağıtları geçtiği için bir müdahale olduğunu düşünüyorum. Çünkü birisi vali olmuş, birisi şimdi bakan oldu. Bunların müdahaleleri de bir şekilde açık. Yani bunların ihmalleri varsa veya bir şekilde dahili varsa koy. ihmalleri varsa bunu ayırsın. Asıl failleri de artık örgütlü yapı açısından yargılarsın. Çünkü zirve yayın evi neredeyse bir yıl olacak. iddianame hazırlanacak. E sen hala ne bekliyorsun? Peki e, şunu sormak istiyorum, biraz böyle cahilane bir yerden sorarak belki biraz daha açmak mümkün olabilir e, ulusalcılara, milliyetçilere falan sorduğumuz zaman zaten Ergenekon'da yok, hiçbir şey yok. E, ama bu meseleleri e, samimiyetle aydınlanmasını isteyen e, insanlar da e, biraz böyle kafaları karışabiliyor. Yani mesela Ergenekon davasında hani bütün derin devlet Ergenekon mu? Ergenekon'a yüklenip bazı insanlara bazı gruplara yüklenip derin devlet mi temize çıkarılıyor gibi bir şey bir kaygı samimi insanların zihninde de var. Ergenekon tam olarak nedir Ergenekon yargılamaları derin devletin yargılanması mı yoksa onun dışında kalan aslında bir sürü grup ve benzer suç odağı var da bunlar içerisinden sadece Ergenekon mu yargılanıyor. Şimdi Ergenekon dediğiniz gibi çok anlatılamadı veya savcı da belki çok uzun o direkçelerle, o ayrıntılarla bunu anlatamadı. Çünkü biraz da savcının yetişme tarzları veya ideolojik bakışları, hepsinin bir ideolojik bakışı var, yok değil. En azından hukuksal ideolojik bakışları biraz farklı. Çünkü devlet odaklı oluyor. Ergenekon denilen yapı, Ergenekon denilen yapı zaten bir üst yapı. Aslında bu... İttihat terakkiden gelen yapının e, cumhuriyetle işte MIT veya özel istihbarat teşkilatı olarak genel kurmayın devraldığı bazı kurumlarda yine aynı şekilde e, bunu ruhunu devam ettirdi. bir yapı ismini 1970'lerden sonra daha da e, ismini alıyor. Çünkü İttihat terakkide biliyorsunuz Türk ve Müslüman kimliği vardı. Müslümanlar orada ideolojik olarak da kullanıldı. Ee, belki bir kısmı şu anda samimi dindarlar bunun farkında. Çünkü Türkçe bir yapı. Anadolu ve Trakya'yı Türkleştirme amaçlı giden bir yapı. Ergenekon tamamen Türkçü bir yapının en dışa vuran şey. Artık İslam ayağını da düşürmüş. Daha şaman bir şehir zaman zaman görüyorsunuz Ergenekon sanıklarda. Ergenekon'un yapının basit bir örgüt olarak algılanması yanlış. Yani basit bir derin yapının bir örgütü değil. Derin yapının kendisinin adı bu. Bu anlatılamadığı için bu yapının MIT'te de var adamı, emniyette de var adamı. Bürokratlarda da var Dişişleri Bakanlığı'na var Yargıda da var bunların adamları Mevcut olan sanıkların Bu yapının çok Deşifre olmuş kısmı diyelim Onun, O nedenden dolayı Ve özellikle bu yapının da özel harp dairesiyle ilişkisi de çok açığa çıkartılamadığı için Belki bu ile artık bu zirve yayın eviniyle Daha çok ilk defa burada çıktı Özel harp dairesi ilk defa yargılama konusu oldu Şimdi özel harp dairesi nedir Ergenekon nedir, devlet nedir şeklindeki algılarda bizde biraz dediğiniz gibi yanılsama veya soru işaretleri oluşuyor. Ergenekon aslında onların tahayyül devlet yani yapı, rejim. Ee, Özel Alp Dairesi bunlara sürekli devlet içerisinde çalışan bir aktif bir yapı. Sürekli devşiren, onların arşivini tutan çoğu zaman, ee, finans zaman, zaman ta, e, ta, e, yaratan, zaman zaman da... Ee, operasyonel olarak her türlü eylemi e, e, e, gerçekleştiren fiziki yapıyı oluşturan bir yapı. Bunlar daha belki daha yeni yeni netleşiyor. Tabii bu konuyla ilgili şeyin de büyük bir eksikliği vardı. İlk Ergenokon iddianamelerini e, belki de çekindi. Özel Arp dairesi Şimdi, 77'de e, bir savcı Doğan Öz bunu adlandırdı. 78'de de katledildi. E, 74'te Ecevit bunun farkına vardı. Yine 79'da suikastten gitti. O dönemden belli. Bu kontra gerilla nedir? Özel Harp Dairesi nedir? Olgusu deşre olamadığı için böyle bir dediğiniz gibi muğlaklık oluştu. Ergenekon da basit bir örgüt gibi algılandı. Yani şöyle gibi görünüyor özellikle hani bizim daha yakından bildiğimiz ranting cinayeti davasında sanki ergen, bu bir Ergenekon cinayetidir demekle Bu bir devlet cinayetidir demek arasında bir ciddi bir ideolojik farklılık veya e, altyapı farklılığı varmış gibi algılanıyor. Ama aslında birbirinden çok farklı şeyler değil. Yani bu bir ergenekon cinayetidir dediğimiz noktada da devleti orada temize çıkarmış olmuyoruz. Olumuyor ama devletle de denildiği zaman da şöyle bir şey var. Yani e, soyut bir kavramla aslında bugüne kadar devlet katletti deme şey açısından aradan kayboluyor. Bu nedenden dolayı hangi devlet... ...hangi devletin hangi yapısı bunda aktif diye hedef hedefi net göstermek lazım. Evet. Ergenekon'un devlet tahayyülü ne? Çünkü devletin de içerisinde aslında ciddi bir şekilde bunlarla çatışan gruplar var. Bu nedenden dolayı tüm devlet dediğin anda bir anlamda katilleri ve katil grubunu soyutlamış oluyorsun. Yani orada zaten Ergenekon davasının derinleşmesi ve genişlemesi talebi olursa... o Çok o daha anlamlı olur. ...zaten tabii, oradan devlete doğru gidecek. Yani Başka o bir dediğimiz gitmeyecek. onların tahayyül ettiği devlet şeyi çıkacak. Evet. Erdal, e, teşekkür ediyoruz. Teşekkür e, bu bu bloğu doldurmuş olduk. E, Malatya zirve cinayeti davasının e, avukatı Erdal Doğan'a e, bizi aydınlattığı için teşekkür ederiz. Agosto'da da bu hafta arka sayfada genişçe bir röportajı var zaten. Radyo Agos Ay ben kim? Ay ben kim? Ay ben kim? Daha yetmez daieta etato eto jilinu jemeni jemeni Duša bu, duša bu, çapeci, çapeci, raseve, raseve. Emekli öğretmen Şuşan Özoğlu'yla her hafta birkaç kelime, her hafta bir cümle Ermenice. Pari Luys, Aysör, Pedervarin, Araçin, Şapat, E. Yev, Meng, Hos, Yeng, Giriş cümlemde en son kelimesi hariç ne söylediğimi anlayabildiniz değil mi? İsterseniz yavaş yavaş bir kez daha söyleyeyim. Parilus, Aysor, Pedervarin, Araçin, Şapat, Orın, E, Yev, Menk, Hos, Yenk, Tarsyal. Bugün Şubat'ın ilk cumartesi günü. Biz yine buradayız. Evet, bugün unenal sahip olmak fiilinin şimdiki zamanını öğreneceğiz. Ev fiili kadar önemli olduğunu, mutlaka ve doğru ezberlemeniz gerektiğini, ileride çok işe yarayacağını bilmenizi isterim. Ama önce e fiilini hatırlayalım ve vurguladığım seslere dikkat edelim. Yem, yes, e, yenk, ek, yenna. Yes, unim, benim, bardır. Tun, unis, senin, vardır. An uni onun vardır. Menk uning bizim vardır. Veya biz sahibiz de diyebiliriz. Tuk unik sizin vardır. Siz sahipsiniz. Anong unin onların vardır. Onlar sahiptirler. Seslere dikkat. Tekrar ediyorum. Unim. Yem. Unis. Yes. Unink. Yenk. Unik. Ek. Unin. Yen. Pedervarin araçin pareri. Şubat'ın ilk kelimeleri. Kıluh. Baş, Açk, Göz, Aganç, Kulak, Peran, Ağız, Kit, Burun, Tev, Kol, Mad, Parmak, Madit, Kalem, Parmakla tutulan anlamında diye düşünün. Amis, ay yığanak mevsim karun ilk bahar amar yaz aşun sonbahar tımir kış kelimelerin sayısı çok oldu ama hepsini ezberlemek zorunda değilsiniz hangisini isterseniz hadi şimdi örnek cümlelere başlayalım yes yergu cerk u yergu Benim iki el ve iki ayak var. Nasıl? Tarzanca gibi mi oldu? Türkçe'ye benim iki elim ve iki ayağım var diye tercüme edilecek bu cümleyi ve sayı sıfatlarından sonra gelen isimlere iyilik sıfatlarında olduğu gibi satana ı konmayacağını hatırlayın. Devam ediyorum. Gineri, Nor peşer unin. Kadınların yeni etekleri vardır. Kadınlar yeni eteklere sahiptirler. Aç tırkı uni hink mad. Sağ tırkin al hink mad uni. Sağ elin beş parmağı vardır. Sol elin de beş parmağı vardır. Martı Uni meg, Kluch meg, kit, meg, peran, yergu aganç, yeb yergu açk. Insan bir baş, bir burun, bir ağız, iki kulak ve iki göze sahiptir. Veya insanın bir başı, bir burnu, bir ağzı, iki kulağı ve iki gözü vardır. Mart kelimesi adam, insan, erkek gibi çeşitli anlamlarda kullanılsa da asıl anlamı insandır. Bir başka cümle. Darin oni das yergu amis yev çors yeganak. Tekrar ediyorum. Darin oni das yergu amis yev çors yeganak. Yılın on iki ayı ve dört Mefsime vardır. Yaganak yen, karun, amar, aşun, çimir. Yaganak yen, karun, amar, aşun, çimir. Yaganak diyemediniz değil mi? O zaman yaganak din fark etmez. Mefsimler ilkbahar, yaz, sonbahar, kıştır. Bu haftaki dersimiz bitti. Size mail adresini vereceğim. Merak ettikleriniz, sormak istedikleriniz varsa bana yazabilirsiniz. susanozogluetagos.com.tr Herkese sevgiler. Alasmaladık. Ser Polorit Mınakparov Tüm tüm tüm tüm, tüm, tüm. Ai, benkim I bengim ben ben da to e to j'ai l'inou j'ai l'inou hetake hetale Cabece, Cabece, Cabe, Cabe, Cabe. Emekli öğretmen Şuşan Özoğlu'yla her hafta birkaç kelime, her hafta bir cümle Ermenice. Oyrörtümüz Şuşan Özdoğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda kendisinin çok anlayışlı olduğunu ve bu anlayışın çok sıra dışı olduğunu bilmenizi isteriz sevgili dinleyiciler. İlgili sesleri çıkaramamak genelde cana okuma vesilesidir çünkü. Tadını çıkarın onun anlayışının. Biz yayına Kürtlerle ilgili bir haberle devam ediyoruz. Kürtlerin Ermenilerle ilişkisi üzerinden Uygar Gültekin'in bir söyleşisi aslında. Kürt aşiretlerinin önde gelenlerinden Raman aşiretinin üyesi Ömer Akat geçen Kasım ayında Disip tarafından düzenlenen Marksizm toplantılarında 1915'te yaşananlarda Kürtlerin rolü üzerinden hem Ermenilerden hem de Süryanilerden özür dilemişti. Bu özrün anlamı büyük kendisiyle yan yana gelip aslında bir miktar bunu kamuoyuyla paylaşmak istedik. Ömer Akat'a biz Kasım ayında bu Marksizm toplantıları sırasında e, özür dilediğini açıkladığında o toplantıda ulaşmaya çalışmıştık ama bir takım engeller, aksilikler olmuştur. Ramanlı aşiretinin başka önde, önde gelenlerine de ulaşmaya çalıştık. Bir tanesi sağlık problemleri nedeniyle cevap veremedi. E, bir türlü e, bir iletişimsizlik oldu ve bir türlü onlardan istediğimiz görüşmeyi alamadık. 19 Ocak akşamı e, Ömer Akat'la bir bir yerde karşılaştık ve orada tanıştık, sohbet ettik. Daha sonra da Uygar arkadaşımız gidip kendisiyle görüştü. Diyarbakır Ermenlerin Diyarbakır ve Batman yöresi Ermenilerinin 1915'te katledilmesinde önemli rol oynamış aşiretlerden biri Raman aşireti. Bu konuda yazılmış kitaplar, anılar, yapılmış araştırmalar, onların çok etkin bir şekilde rol oynadığını anlatıyor. 1915'te Diyarbakır valisi Doktor Reşit E, işkila, e, İttihat Terakki'nin Teşkilatı mahsusasında önemli rolü olan e, Bir figür ve e, Önemli e, faillerden biri 1915'te soykırımda Ramanlı aşireti de onlarla işbirliği yapan İttihat Terakki ile işbirliği Yapan aşiretlerden biri olarak Görünüyor e, bilenler bilirler Pek çok sayıda insan Dicle'de kelek denilen e, Sandalların salların Sallara bindirilerek e, Göç ettiriliyormuş havasında Eşyalarıyla birlikte yola çıkarıldılar e, Ramanlı ve başka aşiretlerden insanlar da e, Onları uygun bir yerde e, katledip Hem e, eşyalarını e, zenginliklerini üzerindeki kuyumları mücefferleri aldılar Bazılarını e, kendilerine köle olarak Bazılarını çocuk olarak Bazılarını kadın olarak alıkoydular Ve erkekleri büyük ölçüde öldürdüler e, Ve e, Ömer Akat. Bir Kürt olarak, Ramanlı aşiretinin bir üyesi olarak bütün bu hikayeden, bütün bu geçmişten dolayı duyduğu acıyı, üzüntüyü e, özür dileyerek kendince kendi payına düşen hatanın e, veya kendi payına düşen bu acı mirasının, suç mirasının özrünü dileyerek e, bir anlamda e, kendini, vicdanını rahatlatmak istiyor ve bu konuda Bu konunun daha da genişlemesi, Kürtler arasında bu özrün daha da yayılması için de çalışmaya hazır olduğunu bizzat bize beyan etti. Ömer Akat bu konuda aynı zamanda dönem, dönemde Kürtlerin kullanılmasında din faktörünün çok etkili olduğunu vurgulamış görüşme sırasında. Nitekim Rahmanlı Laşiritinden Hüseyin Demirer'in bahsettiğin kitabında... Ee, bu acı döneme ilişkin e, anılar mevcut. Orada da Vali Reşit, müftü bu ağalarla, aşiretin ağalarıyla görüşürken müftü bana dedi ki bunlar kafirdir, İsa Allah'a ortak sayıyorlar. Her kim ki bunlardan bir damla kan akıtırsa sorgusuz cennete gider. Ah keşke vali olmasaydım, ahiretim için bu kafirlerden birkaç tane öldürseydim ee, diye bir anlamda Ömer Akat'ın Bahsettiği din faktörünü e, alabildiğinde çıplak bir şekilde ortaya koyuyor. E, Ömer Akat ise bütün bu geçmişin üzerinden bahsi geçen vicdan azabıyla aslında Kürtlerin özür dilemesi bütün gerginlikleri kırar diyor. Bölgede yaşanan savaş ortamından hareketle Ermenilerle empati kurmanın artık Kürtler için alabildiğine kolaylaşmış olduğunu belirtiyor. Bizim de dileğimiz e, bu empati ortamının yayılması birbirimizin acılarını hisseder hale gelebilmemiz ve bunları tekrarlatmayacak iradeyi de zaten herhalde bu ortak his oluşturacak. E, Ramanlı aşiretinden Hüseyin Demirel'in Avesta yayınlarından çıkan kitabı da e, bu tarihe e, önemli bir tanıklık e, okumanızı tavsiye ederim. Ben şu, şu sıralar göz gezdiriyorum. E, orada anlatıldığına göre bu cinayetlerde, katliamlarda rol alan Ramanlı Ömer ve Mustafa da E, dört kafileyi katlettikten sonra dört kafili Ermeni'yi e, öldürdükten sonra bizzat Vali Reşit'in adamları tarafından öldürülmüş. Bu da bu coğrafyada aslında çok bildiğimiz bir hikaye avcı olan bir süre sonra çok kolay av olabiliyor. E, buradan hareketle e, çok acılı bir başka coğrafyaya geçip e, o coğrafyaya e, sesiyle yüreğiyle sahip çıkıp teselli vermiş olan e, bilgi bir kadından e, biz de feyz alalım. Fayrus e, Bindal Çelebi'ye e, ile bize seslenecek Mardin'den Lübnan'a göç etmiş Süryani Ortodoks bir baba ile Maruni bir annenin kızı halen 78 yaşında toprağının ruhu olarak Lübnan'da yaşıyor. İç savaş sırasında bile ülkeyi terk etmedi. Sadece Ristiyanlara karşı çıktı. En kritik zamanlarda konser vermekten çekinmedi. Ruhuyla yüreğiyle bize ilham olsun. الشلبية عيونة نوزية حبك من قلبي يا قلبي انت عيني حبك من قلبي يا قلبي انت عيني حفظ الاناطر محبوبنا ناطر كسر القواتر Tyrjäyin, mitä näin alaisia. Betlou, betlou, ja elämä jyröy, benna li ya Sarsının bir başka ilginç haberi de e, ilginç ve bizim için sarsıcı ama çok da beklenmedik değil, MHP'nin e, Lakiwingas için verdiği soru önergesi. E, Lakiwingas kim? Lakiwingas 2008'de yapılan son vakıflar yasası değişikliğinden sonra e, vakıf, vakıflar meclisine gayrimüslim cemaatleri temsilen giren e, meclis üyesi, yani vakıflar meclisin üyesi e, ve bu kendisine yasayla tanınmış bir hak. Vakıfların oluşturduğu bir heyet tarafından seçildi. Yani demokratik bir seçim sonucunda kendisi e, ikinci kez göreve geldi. Ermeni vakıfları da kendi hizmetinden, görevinden, e, yaklaşımından memnun oldukları için bir Roma oy verdiler ve onu da onu desteklediler. Ermeni aday olmasına rağmen Laki desteklediler. Bu anlamda çalışmalar yapan vakıflarımızın sorunlarının çözülmesi için e, mesai harcayan bir insan. MHP bulunan Milliyetçi Hareket Partisi Manisa Milletvekili Ermeni. Erkan Akçay bunlar rahatsız olmuş. Biz Erkan Akçay'ın aynı zamanda daha önce de vakıflar kanununda gerçekleştirilen değişiklikle yapılan başvurular ve taşınmazların hangi gerekçelerle iade edildiği konusunda da sıkıntıları olduğunu biliyoruz. Yani azınlık vakıfları ve yeni düzenlemeler bir parça olayı iyileştirmeye dönük her adım anlaşıldığı kadarıyla bir miktar alerji yaratıyor bünyede. Evet bu MHP'nin alerjileri zaten hani e, neredeyse Türk olmayan herkesi kapsıyor. Kürtseniz bir alerji var, e, Ermeniyseniz zaten, Rumsanız öyle, devlette de görev alamazsınız. Hani devlette görev almak bir yana vakıflar meclisinde bile kendi temsilcisi olduğunuz cemaatlerin vakıfları adına Hizmette bulunamazsınız MHP kafasına göre. soru önergesine dair açıklaması çok tatlı ve esprili bir şekilde başlıyor. Bana göre benim neden Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev aldığım sorusunun cevabı Fenerbahçeli veya Galatasaraylı bir futbolcu neden milli takımda oynuyor sorusunun cevabıyla aynı diyor yaklaşım olarak. Eminim bu soru önergesinin perde arkasında başka nedenler de yatıyordur. Biraz zamana bırakmak lazım diye Topu Başbakan Yardımcısının yani Bülent Arınç'ın açıklamasına devretmiş. Bülent Arınç da gerektiği şekilde önergeyi cevaplamış ve Lucky bu vakıflar meclisinde görev almasının son derece yasal, meşru ve bir hak olduğunu net bir şekilde ortaya koymuş eminiz. Manisa Milletvekili Erkan Akçay da o açıklamayla ve Lucky açıklamasıyla biraz olsun aydınlanmıştır. Rum toplumu ile ilgili bir diğer e, habere geçelim. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün cemaat vakıflarının yönetim kurullarının seçimini düzenleyen yönetmeliği iptal etmişti hatırlay hatırlayacak olursak. Ve yeni yönetmelik üzerine e, Rum toplumu da çalışma başlatarak bir taslak metin oluşturdu. Rum Vakıfları Derneği'nin yani kısaca ismi Rum Vader olan topluluğun çatısı altında. E, şimdi e, bu oluşturulan taslak... E, Rumlar, Rum toplumunun özel sorunları Ermenilerle ortaklaşan sorunları farklı yaklaşımlarıyla ilgili yeni başkanları Andonis Parizyanos'la e, bir e, görüşmede bulunduk. O görüşmede e, Parizianos ki göreve yeni başladı. E, yeni seçildi Rum Vader'in başkanlarına. E, Ermenilerle Rumların beklentilerinin vakıflar yönetmeninden farklı olduğunu vurgulamış. Bunun da en temel nedeni nüfus açısından farklı olmak. Yani Rumlar yaklaşık 3000-4000 kadar kaldılar. Ermeniler de çok değiller ama Rumlara kıyasla daha iyi durumdalar nüfus itibariyle. Biz 50-60 bin civarında olduğumuzu tahmin ediyoruz. Tam sayıyı bilmemekte. Bu da tabii ki vakıf yönetimlerinde ciddi farklılıklar doğuruyor. Rumlar yönetici dahi bulmakta çok zorlanıyorlar. Dolayısıyla onların önerdiği seçim yönetmeliği kendilerinin has bazı özellikleri içeriyor. Ermenilerde daha ziyade şu anda Bölge bazlı mı İstanbul genelinde açılmış bir seçim tartışması mı e, var? Patrikhane bünyesinde sivil oluşumların yan yana gelerek e, ruhanilerin de katıldığı bir çalışma orada da yürüyor. Ve e, Ermeniler de kendi seçim yönetmeliği önerilerini e, devlete vakıflar genel müdürlüğüne en kısa zamanda e, sunacaklar. Önümüzdeki hafta bu sayı önümüzdeki sayıda da Ağustos'ta bu konuyu geniş bir şekilde işleyeceğiz çalışmaların ne aşamada olduğuna dair. Bizim için kıymetli olan noktalardan biri söz konusu çalışmalar üzerinden en azından Rum, Ermeni ve Musevi toplumlarının bir arada da birlikte hak mücadelesini, birbirlerinin sorunlarına ortaklaşma ihtiyacını hissetmesi, birbirlerinden haberdar olması. Çünkü bazen bu kompartıman usulü bir hayli... E, Gayrimüslim azınlıkları da birbirinden ayrı koyabilmişti e, En azından bu refleksin gelişmiş olması son derece sevindirici evet, Sorunlar çoğaldığında sorunları çözmek için yan yana geliyor Ve olmamız aslında Ve insanlar azaldığında aslında evet, bir ne, ne, ne kadar önemli bir şey söylüyor değil mi? Yani hani bunu <gülüyor> normalde yapabilsek ne kadar güzel olacaktı e, Bu hafta Ferdi Özbey'ni e, kaybettik Toprağa verdik Allah rahmet eylesin Ee, Murat Meliç Radikal'e yazmıştı Agos'a biraz daha farklı bir yazıyla Ferdi Özbey'ini anlattı Yokluktan Zirveye Ferdi Özbey'in Şöhret Kalma Hikayesi başlıyor. Çok güzel bir yazı ben çok e, Beğendim açıkçası Ferdi Özbey'in Annesinin Ermeni olduğunu da bilmiyordum Sen biliyor muydun bunu? Yok hayır hiç ilk yazı duydum ee, Ankara'lı bir Katolik olarak geçti gazetelerde. Bir Katolik Ermeni e, anetmiş, e, afet olarak da anılıyormuş. Ve ilginç bir şekilde bunu da hiç bilmiyorduk. E, Ferdi Özbey'in eğitimine pangaltındaki, İstanbul Pangaltı'ndaki Muhtelyan Okulu'nda e, başlamış. Dolayısıyla Ermenci de e, biliyor muhtemelen biliyormuş. E, zaten cenazesinde de e, sanırım Mustafa Ala Alabor'a yanlış hatırlamıyorsam e, Ferdi Özbey'in hem Ermeni hem Türk kültürüyle ...yoğrulduğunu ve müziğinde de bunun izlerinin görüldüğünü e, söylemiş, söylemiş yaptığı konuşmada. E, bu bu özelliğini yeni öğrendiğimiz Ferdi Özben'e tekrar rahmet diliyoruz. Toprağa bol olsun Aynen. ve Agosa'da onun bir şarkısıyla veda edeceğiz. Ondan önce veda etmeden önce e, Radyo Agosa. Programın adını bile unutuyorum bazen bana. İşte sabah saatleri oluyor öyle şeyler. Evet. E, neyse uyanacağız herhalde program bitince. <gülüyor> e, Radyo Agos bu hafta böyle bitiyor. İnternet sitemizde hafta sonu ekimiz Şapkir'in yeni yazılarıyla, yeni söyleşileriyle hazır olduğunu hatırlatalım. Oraya da göz gezdirmeyi ihmal etmeyin rica ediyoruz. Ve Ferdi Özbeyen'den çok bildik bir şarkı geliyor. Enrico Masyas'ın ünlü ettiği bir şarkı Zingarella haftaya görüşmek üzere. Zingarella Zingarella est bien dans cette asienne Bohémienne, souveraine, ici chacun subit ta loi, Zingarella, Zingarella, Zingarella, Zingarella. Avant les Madonna, étrangères, familières, prends les guitares, s'accrochent à toi, Zigarella, Zigarella, Ziga. Zingarella La musique qui est faite pour toi magicienne musicienne quand je l'écoute dans ta voix Zingarella Zingarella Gazetesinin penceresinden Türkiye ve Dünya gündemi. Agos'un mutfağından haberler, söyleşiler, olaylar. Radyo Agos Açık Radyo program destekçisi olun.